Rahman ve Rahim olan Allah'a hamd. İki cihan serveri efendimiz aleyhissalatü vesselama salat ve selam olsun. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Kıymetli dostlar bizler yeni bir bölümle yeniden huzurlarınızda olmanın heyecanı içindeyiz. Yani bizler diye konuşuyorum. Çünkü biliyorum hocam da heyecanlı. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Nasılsınız hocam? <gülüyor> Valla heyecanlıyız. <gülüyor> <gülüyor> 50 defa, 100 defa okuduğumuz yerleri yeniden okumak, yeniden anlamaya çalışmak ayrı bir heyecan katıyor bize çünkü gerçekten Siyer-i Nebi adamı heyecanlandırıyor. Evet. Fer oluyor biten dizlere, umut oluyor daralan ufuklara zaten de onun için okumak gerekiyor. Elhamdülillah. Onun için bir defa okuyup tamam ben bu işi biliyorum demek yetmiyor dönüp dönüp tekrar tekrar aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında oldukça yüzmek gerekiyor ki nasibimiz daha fazla olsun. Biz İnşallah. de bu Ramazan'da bunu yapmaya çalışıyoruz. İzleyenlere de yansıyan bir heyecan var. Ben gelen yorumları okuyorum. Mümkün mertebe beğeniyorum. Okuduğumu sizlere ifade etmek için anlayasanız diye. Böyle çok heyecanla, ciddi, çok dikkatli kağıtlı kalemle not aynen, alarak aynen. hatta dün ödevi hatırlayanlar var mı dedim. Yüzlerce mesaj gelmiş. Hepsi o Alak suresinin ilk beş ayet kelimesini kerimesini tefekkür ederek o tefsirini tekrar mealini aynen de okumuşlar. Allah razı olsun. Bu aslında benim mesleğim mütemadiyen televizyon programı sunarım. Hı hı. Bu aynı şey gibi mi hocam? Yani siyer konuşmanın ben hiçbir programda ya yani çok az programda bu kadar heyecanlandım. Hı hı. Siz yıllardır bunu yapıyorsunuz. Bu normal bir heyecan mı? Sizde de hala bu heyecan oluyor mu hocam? Ben olmadığı gün bırakacağım. Aynen ne <gülüyor> kadar güzel ya. <gülüyor> yani heyecanım bittiği gün Kürsülerden de programlardan da çekileceğim. Başka bir dünyaya doğru yelker açacağım. Çünkü bu iş heyecansız olmaz. Evet ya hocam yani çok tatlı bir şeymiş Eğer kendimiz heyecan duymazsak kesinlikle evet. ne tam anlamıyla istifade edebiliriz ne de ettirebiliriz. Çünkü burada bir şeyi hatırlatalım kardeşlerimize. İmam Şabi Tabi'inden siyer anlatıyor. Abdullah İbn Ömer sahabeden Kalkıp diyor ki sahabe efendilerimize ve tabiine kalkın gidelim Şabi'den siyer dinleyelim diyorlar ki ya yaşayan sensin, sensin yani. sen anlattın zaten Şabi'ye. Vallahi diyor Şabi öyle bir anlatıyor ki sanki bizimle beraber yaşıyormuş gibi. Rabbim bize de nasip Aslında sahabeden inşallah. biz siyer nasıl anlatılıyor öğreniyoruz. Allah Allah. Eğer yaşıyormuşuz gibi anlatacaksanız anlatın. Yoksa öyle farklı bir şekilde işte tarihten bir meseleyi konuşacak gibi konuşacaksanız o öyle olmuyor. Sahabenin isteği böyle. Onun için biz de her zaman için bu heyecanı duymalıyız ve böyle bir heyecanla meseleye yaklaşmalıyız. Zannediyorum o ayeti kerimeleri mesela günde kaç defa Fatiha suresini okuyoruz ama hiç bıktırmıyor. Aynen. Bıktırmıyor olması da Kur'an mucizil beyanın bir mucizesi olarak Tabii. anlatılıyor. Siyerde de Allahu Alem böyle bir hikmet var Kesinlikle bence hocam değil var. mi? Aynı meseleyi defaatle okusanız bir daha okuduğunuz zaman başka bir tad alıyorsunuz. Evet. Aynı meseleyi defaatle dinleseniz bir başkasından da yine dinlemek istiyorsunuz çünkü doyulmuyor. Bir daha önemli bir şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi söylüyor. Salihlerin anıldığı meclise rahmet iner. E şimdi en salih kim yeryüzünün ve insanlık tarihinin? Allah Sen Resulü Salavatı Selam. E onun anıldığı meclise rahmet inmez mi? mi? Neler ne rahmetleri neler i̇nşallah, inşallah biz o rahmetlerden istifade edebiliriz. İnşallah Allah razı var. olsun. Her birinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz e, bir efor sarf ediyoruz Allah rızası için geliyoruz anlatmaya çalışıyoruz bu programları yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten bizi yalnız bırakmadınız sahip çıktınız her birinize çok teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun inşallah Rabbim böylece bu ekibi inşallah yeniden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bir araya getirsin i̇nşallah. inşallah Gerçek manada seversek müjde belli kişi sevdiği ile beraberdir ya yani yeter ki o sevgi Gerçekten yüreğimizin ta derinliklerinden gelsin. Allah Resulü verdi o müjdeyi bize. Şimdi Enes bin Malik o rivayeti aktarıyor bize ve diyor ki ya ben diyor bir sürü hadis naklettim efendimizden ama hiçbir hadis beni bu kadar heyecanlandırmıyor kişi sevdiği ile dediğimde kendi kendime diyorum ki Enes sen ne bir Ebu Bekir'sin ne bir Ömer'sin ama değil mi ki onları seviyorsun değil mi ki Resulullah da böyle bir müjde verdi sen de onlarla berabersin inşallah. E biz aynı müjdeyi duyuyoruz ve bizde aynı temennide bulunmamız gerekiyor. Evet. İnşallah sevgilerimiz gerçektir, hakikidir, yürektendir. O sevgiler de bize cennet kazandıracaktır. İnşallah. Kaldı ki der ki büyükler kişi andığını sever, sevdiğini evet, anar. Aynen. Biz anıyoruz. Rabbim de gerçekten sevenlerden Ayrılması etsin bizi inşallah. inşallah. Efendim bugün ilk vahyin nüzulünü konuşacağız inşallah. Çok belki yeryüzünde insanlık tarihinde olmuş en önemli olay olarak nitelendirilebilir. O kadar çok soru var ki aklımızda. Efendimiz Aleyhisselatü Selam'a neden el emindendi? O zaman Mekke'de de çok güvenli insanlar vardı. Hazreti Ebubekir de o toplumda yaşıyordu. Neden ona değil de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya da başkalarına denmedi. Dağda dağa indi, Hira Dağı'na indi ilk vahiy peygamberler tarihini incelediğinizde dağların çok önemli bir metafor olarak gözümüzün önünde durduğunu biliyoruz. Öyle bir tespit var. Sonra ilk vahyin heyecanıyla nereye koştu? Varaka bin Nefele gitti? Amcasına mı gitti? Yoksa başka bir sığınak mı buldu? Başka bir liman mı buldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kendisine bütün bunları anlamaya çalışacağız. Nasıl bir saatte de etsin anlayacağız? Valla ama... inşallah. Allah bereketli Allah. Zaman ya. içinde zaman yaratan Allah inşallah bizim de sözümüzü bereketlendirir. İlk i̇nşallah. soruyla başlayayım hocam. Buyurun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neden özellikle ona el emin dendi. Mekke'de emin çok ama el emin bir tane. El eminle ile emin arasında çok fark var. Ne fark var hocam? Şöyle bir fark var. Bir, bir kelimenin başına el geldiğinde o marife yani bilinirlik özelliğini arttırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi ticarette emin olan var ve vesselam Efendimiz gibi akrabaların içerisinde emin olan var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi sözüne sadık olan ve sözünde asla hilaf olmayan var ancak bütün bunların hepsinin tek bir şahısta toplandığı bir tane var ve insanlar el emin dediklerinde parmakla Resulullah'a gösteriyor. Çünkü onun hayatının tamamında bu eminliğin her türlü Göstergesi var. Ailesinin içinde de öyle, iş arkadaşlarının içinde de öyle, yol yol arkadaşlarının içerisinde de öyle, Mekkenin büyüklerinin içerisinde de öyle, küçüklerinin içerisinde de öyle. Bilinen herkes ona el emin dindiği zaman parmaklarıyla direkt onu işaret ediyorlar. Bu Aleyhisselat ve Selam Efendimize has bir özellik. <Gülüyor> Onun için eminler çok ama El-Emin bir, bir tane ve birileri El-Emin dindiğinde biliyorlar ki muhammed Emin'den bahsediliyor. Çünkü Allah Resulü ve öyle bir emniyet, öyle bir güvenirlik ve öyle bir sıddıkiyet, doğruluk zihinlerde bırakmış. Bu da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e has bir şey. Hmm. Şimdi bugün vahyin başlangıcını konuşacağız ya 40 yaşında sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vahiy nazil oluyor. Neden 40 yaşında yani niye 30 değil 35 değil işte 50 değil 55 değil de 40. Baktığımızda birçok peygamberde bunu görüyoruz zaten. Yani bu 40 yaşının bir özel sebebi var hatırlarsınız Darun Nedve'ye evet, alınma yaşı da öyleydi. Oleydi. Şimdi biz kitaplarımıza bir intikal edip baktığımız zaman 3 tane yaşın çok önemli olduğunu görüyoruz 23, 33, 40. 23 yaş fiziki olgunluk yaşıdır artık tamamen beden biyolojik olarak nihai anlamda sonuna sonuca geliyor biyolojik anlamda olgunlaşıyor. 33 yaş akli olgunluk yaşıdır aleyhissalatü vesselam efendimizin bir beyanına göre de cennetteki yaştır. Hmm. Orada da akıl olgunluğa geliyor. Ama 40 yaş Kur'an'i bir delili var. Ahkâf suresinin 15. ayeti ruhi olgunluk yaşıdır. Ve 40 yaşında artık iş tamamen kemale ermiş oluyor. Tam her şey nihai noktaya geldiğinde peygamber olarak toplumun önüne çıkıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de Mekke'de doğdu, Mekke'de büyüdü. Her ne kadar işte Beni Saat yurduna gidip Yesrib'e gidip gelse de hayatının büyük bir kısmı Mekke'de geçti. Biz o 40 yıllık süreç içerisinde 3 sürecin tamamlandığını görüyoruz. Tanınma süreci Hazırlık süreci, olgunluk süreci. Olgunluk sürecini söyledik işte Hı. yaşlarda. Evet. Hazırlık sürecini de gördük nasıl hazırlandı Efendimiz evet. Aleyhisselatü adım adım hazırlandı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tanınma sürecinde de bir sürü olayla tanındı ve en önemli tanınma meselesi el emin oluşu. Özellikle Mekke'de kime sorsalar deseler ki işte Muhammed'i nasıl bilirsin ilk konuşacakları kelime o emin birisidir. Böyle bir özellik peygamberlikten önce hayatında var olması peygamberlik mesajlarını topluma duyurmaya başladığı zaman aleyhissalatü vesselam Efemizin en büyük avantajı oldu. Yani bugün biz biraz da buradan kendi dünyamıza bir soru öyle. almamız lazım. Niye sözümüz tesir etmiyor? Ya. Niye sadece dost değil, düşman değil, dost bile ya o söylediyse doğrudur diyemiyor bizim için. İşte bunu dedirtmedikten sonra sözün tesiri yok. Yani Cenab-ı Allah bir zengin yaratmadı, bir makam sahibi yaratmadı, dedi, evet. sıfatlardan bir tanesini seçti. Aynen. Eğer din konuşulacaksa, din anlatılacaksa Olmazsa güvenilir, olmaz. Ol, güvenilir olmak. güvenilir olmaz çünkü netice itibariyle bir şeyler söyleyecek ve diyecek ki bunları Allah bana bildirdi. Ufacık bir sıkıntı olsa güven meselesinde, ufacık bir sıkıntısı olsa emniyet meselesinde o söz karşı tarafta bir tesir uyandırabilir Asla. mi? Onun için özellikle burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin vahyin öncesindeki bu üç süreçte bu, bu işe hazırlanması en sonunda da aleyhissalatü vesselam Efendimizin el eminliğinin bütün o toplumun katmanları tarafından ikrar edilmesi onun ne kadar bu işe hazır bir şahsiyet olduğunun en bariz işaretidir. Ya. Yani cenab Allah şöyle diye desek hata etmiş olur muyuz hocam? cenab Allah önce dört dörtlük bir adam yarattı, adam Tabii ki. o adamın üzerine din inşa etti. Elçi olacak bu. Belki bizim yani din burada... yani dinin bizim üzerimizde durmaması ya da şık durmamasının belki temel nedeni bizim sözümüzle, adalet duygumuzla, güvenilirliğimizle tam dört dörtlük adamlar olamayışımız. Temsiliyet, Temsiliyet Evet temsil Temsiliyet edemiyoruz. Temsiliyet oluşmayınca söz istediğiniz kadar güzel olsun. Mesela Mekke'de çok güzel söz söyleyenler evet. var. Sözün üstatları var. Ve tam yeri de orası. şairleri evet. var yani insanları büyüleyecek kadar güzel söz söylüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın sözünü onlara söyledi. Hı hı. Elbette ki kelamullah o sözlerin hepsinin üstesindeydi. Ama elçinin getirdiği vahiy ile o elçinin hayatında en ufak bir tenakuz olsaydı, bir de şöyle bir durum var mesela diyelim ki sıradan bir insansanız kimse sizin önceki hayatınızı merak etmez. Ama bir yerde toplumun önünde tanınmaya başladığınız zaman insan İnsanlar makarayı geriye sarar. Geçliğinizi, çocukluğunuzu, çocukluğunuzdaki arkadaşlıklarınızı, ailenizi, idiğinizi, güdüğünüzü, her şeyinizi ne yaparlar? Araştırırlar. araştırırlar ve oradan bir şey çıkarmaya çalışırlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ki yapmışsa yaptılar bunu zaten. Sonradan müsteşrikler de yaptı bunu. İnanılmaz derecede yaptılar. Onların o yapmaları bizim işimize yaradı. Şimdi onların araştırmalarının üzerinden birçok noktayı yakalıyoruz biz ama hiçbir şey yok tertemiz bir hayat hiçbir yerinde söylenen söz ile hayat arasında bir çelişki yok. Elhamdülillah. O hayat o sözü tasdikliyor onun için zaten yürekler fethediliyor, onun için hı hı. bu manada bambaşka şeyler oluşuyor. Mesela bir örnek verelim ki mesela anlaşılsın aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki ne yaparsanız yapın sağdan başlayın buna şahit oldu sahabe ve bir gün yanında oturuyor bir çocuk Abdullah İbn Abbas Mekke'nin de büyükleri var içlerinde Halid bin Velid de var hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misafirlerine su ikram edecek dönüp yanındaki çocuktan izin alıyor İbn Abbas diyor müsaade eder misin? büyüklerden başlayayım İbn Abbas diyor ki ben bir düşündüm diyeyim ki evet ya Rasulullah. sonra dedim ki niye sıramı vereyim Resulullah'ın dudaklarının değdiği yere benim de dudaklarım değilsin hayır dedim ya Resulallah Allah Resulü benden başladı. Hı. Şimdi bu ne kadar önemli bir şey. Evet. Bu İbn Abbas tercümanın Kur'an olacak. Bu İbn Abbas insanların önünde ben Resulullah'tan şunları duydum diye nakledecek. En ufak bir çelişkiyi görmüş olsaydı Ali Serat ve Selam Efendimizin hayatında bu manada onun dünyasında nasıl bir yankı bulurdu ya. bu? Dolayısıyla sahabe inanılmaz derecede bir bütünlüğe şahit oldu ve o bütünlük aslında sahabeyi etkiledi. Ne söylüyorsa söylediğinin hepsinin altında hayatla atılmış bir imza var. Evet. İşte elemin bu. Şimdi az önce 3 yaş söylediniz ya efendim 23 dediniz, 33 dediniz 33, ve 40 dediniz. 35 yaşında ayrı bir dönüm dönüm noktası olduğunu biliyoruz Efendimiz Aynen. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Nedir efendim? Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in 35 yaşına kadarki hayatını gördük önceki derslerimizde. Evet. Nasıl bir şahsiyet gördük inanılmaz derecede hayatın içerisinde hiçbir şekilde hayattan kopuk değil. Ficar harflerine katılıyor, hülful fudula katılıyor, hı hı. ticaret yapıyor. insanların içerisinde, akrabaların içerisinde böyle bir hayatı var. Yaş 35 olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında farklı bir sayfa açılıyor. 4 tane önemli meseleyi görüyoruz bu, bu yaşta. Yaş 35 bir tane kız evladı oluyor. Dünkü derste isimlerini aynı assaydı. Evet. Zeynep vardı, Rukiye vardı, Ümmü Gülsüm vardı bir de Fatıma geldi. Fatıma doğunca Hatice anamız şöyle bir şey geçirdi içinden ya dedi Efendim müsaade etse de buna annemin ismini koysam aleyhissalatü ve Efendimiz geldi içeriye doğumdan sonra kundakta Fatma'yı aldı kucağına hamd etti. Kız çocuğu müjdelendiği zaman haber verildiği zaman yüzlerinin rengi değişen bir Mekke'de ben kızların babasıyım diye gururla gezen bir peygamber ve dördüncü çocuğu oluyor kız ve Allah Resulü seviniyor. Ne diyor orada biliyor musunuz? Diyor ki buna annemin ismini koyacağım. Hatice anamız da üzülüyor diyor ki amine koyacak. Annem dedimse diyor annemden sonra annem olan Fatma ismini koyacağım. Yengesinin ismini aslında evet. Fatma bintesinin. Evet öyle bir seviniyor ki Hatice annemiz diyor ki tamam efendim senin olsun, annenin de ismi olsun, benim annemin de ismi olsun. Çünkü onun annesinin ismi de Fatıma Binti Zaide ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o anda Fatıma söylemesi Hatice annemizi sevindiriyor ve 35 yaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evine Fatıma validemiz Geliyor doğumla birlikte bir sevinç kaynağı olarak geliyor ve o Fatıma sonra ne olacak? Her peygamberin nesli kendindendir, benim neslim ise Fatıma'dandır diyecek ehli beytin ağacı olacak. İki annenin ismi Tüm seyyidlerin annesinde, annesinde toplanacak. toplanacak ve o soy bambaşka bir biçimde evet. gelecek. Kıyamete kadar da dinin intikal ve muhafazasında övülen, övgüye layık olan bir neslin zemini kökü olacak. Sonra Hazreti Ali ile evlenince de çocukları zaten o soyun başlangıcı olacak. Birinci hadise bu. İkinci hadise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz rahata kavuşmuş. Ticaretten dolayı Hatice anamızdan dolayı. Amcası Abbas'a gidip diyor ki Ebu Talip yaşlanmış, çocukları fazla gel gidelim o çocuklardan birer tanesini biz alalım kendi yanımızda bakımlarını üstlenelim. Tamam diyor Abbas beraberce gidiyorlar. Ebu Talip'e bu taleplerini söylüyorlar. Ebu Talip önce kabul etmiyor ısrar edince tamam diyor Akil'i bana bırakın diğerlerinden hangisini isterseniz onu alın. Allah Resulü diyor ki Ali benim diyor. 5 hmm. yaşında Ali ben Ali'yi aldım diyor, Abbas da diyor Cafer benim, Cafer de 15 yaşında, Cafer'i de o alıyor, Ali'nin elinden tutuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamıza götürüyor, ey Hatice'm diyor ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir deyip Hatice anamızın terbiyesine 5 yaşındaki Ali'yi bırakıyor, 35 yaşındaki ikinci hadise de bu, 3. hadise Kabe'nin hakemliği meselesi hmm. çok önemli bir mesele ki el emin oluşu bir kez daha tasdik edilecek oluyor. orada uzunca bir mesele Kabe yıpranmış hem yangından hem sellerden işte Mekke'nin ileri gelenleri toplamışlar demişler ki yıkalım Kabe'nin binasını yeniden yapalım. Acaba Allah buna razı olur mu? Şudur budur falan diye baya böyle hı hı. içlerinde götürüp hı hı. getirmişler. O günlerde işte Allah'ın bir ikramı ve limanına Cidde'ye de bir İnşaat gemisi vurmuş işte içinde inşaat malzemeler, malzemeler var. var, bir tane usta da var onlar alınıp getiriliyor Mekke'ye ve onun öncesinde bir havuz oluşturulmuş o havuzda paralar biriktirilerek yapılacak. Adamlar cahil diye hayatı yaşıyorlar ama çok önemli bir halleri de var. Asla zinadan ve faizden kazanılmış paralar o havuza konmayacak. Ne yaptıklarını da farkındalar, farkındalar. aslında yani. Ve diyorlar ki helal temiz bir kazançla Allah'ın beytini yapacağız. Niye biliyor musunuz? Korkuyorlar. Evreği gördüler. Yani o evin Aa, sıradan bir ev olmadığının çok iyi farkındalar. örneği yani. yaşadılar Yaşadılar güzel. yani. Ve toplanan para yetmiyor inşaata. O Kabe'nin resimlerini Görelim gösterebilirsek mi? hemen efendim. Orada kardeşlerimiz resim üzerinden daha iyi anlayacaklar. Mesela şu yukarıdaki Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe ikinci resim Kureyş'in yaptığı Kabe. Kısa biraz o kısa olduğu zaman orayı bir hatim duvarıyla çeviriyorlar. Tamam. Diyorlar ki tamam bina yarım kalmasın. Malzeme ama yetmediği için böyle yapılmış yap yani. Yetmediği için ama tabi bunun çok önemli bir mesajı da var o da şu. ve selam efendimize Mekke'nin fetinden sonra Ayşe anamız Kabe'nin içinde namaz kılma adına bir talepte bulunuyor. Hı hı. Efendimiz de elinden tutuyor o hatim duvarının içerisine getiriyor. O hatim duvarını görelim bakın Göredim. şu yanda hilal gibi duruyor ya Aynen. arkadaşlar. Oranın iki metresi Kabe'nin içindendir aslında. Aha. Ey Hatice'm diyor burada namaz kıl. Burada namaz kılmak Kabe'nin içinde namaz kılmak gibidir. Aslında hepsinin sebepler dairesinde birer sebebi var. Oradan ama, mesajı bize gönderiyor aslında. Başka şeyler de var yani. Evet. Ve Kabe bu şekilde inşaatı yapılıyor. Sıra Hacerül Esved'in yerine konmasına gelince herkes diyor ki bu şeref bize ait. Adioğulları biz diyor. Teymoğulları biz diyor. Ümeyyoğulları biz diyor. Kılıçlar çekiliyor bir anda. Velid bin Muğire diyor ki ya ne yapıyorsunuz? Biz hayır adına bir yola çıktık. Siz birbirinizi öldürecek Siz birbirinizi mi? öldüreceksiniz. Durun diyor. Peki ne yapalım diyor? Bekleyelim diyor. Kabe'ye ilk giren insan kimse, biz bilmiyoruz kim girecek. Şimdi kim girecekse onu hakem olarak tayin edelim ve onun verdiği hükmede razı olalım. Kabe dediği arkadaşlar Kabe'nin içi değil harem bölgesi yani o Kabe'nin bulunduğu o etraftaki Mescid hocam. Haram Haram Mescid-i Haram bölümüne ilk yani, kim girerse evet. diyor yani. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşı 35, hiçbir şeyden haberi yok, haberi yok, yok değil haberi mi? Yok. Ha. Kendisi bir anda geliyor ama Cenab-ı Hak tabi ona Tabii ya yaptırtacak evet. bu işi İr içeriye o girdiğince onun olduğunu görünce herkes ayağa kalkıyor ve hep beraber bütün herkes bütün aileler o emindir ve biz o emin olan zatın vereceği hükme razıyız diyorlar. Allah Resulüne bunu söylüyorlar. Vahyin öncesi 5 yıl var daha Aleyhissalatü ve Efendimiz'e inanılmaz bir fetanet var. Fetanetin birçok anlamı var da en temel anlamı meseleleri çözmedeki isabetidir. Hı hı. Ufuk meselesidir bu. Çözümde şüpheye de kapı açmadan mesela hı hı. Aa şöyle mi yapsak böyle mi yapsak deyip birkaç tane alternatif sunsa ortaya yine neticede sözün tesiri kırılacak. Anında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana bir bez getirin bir bez getiriliyor. sarıyor sallallahu aleyhi ve sellem Hacerü'l Esved'i ortaya koyuyor. Her aileden bir temsilci gelsin diyor. Her aileden bir temsilci geliyor. Herkes ipin bir ucundan tutuyor bezin. Hacerü'l Esved'in yerine doğru taşınıyor. Yaklaşınca Kabe'nin binasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerinle alıyor taşı yerine koyuyor. Böylelikle sıkıntıyı çözmüş oluyor. O insanların meselelerin, meselenin çözümünden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı ilgileri, alakaları daha da artıyor. İşte hep bu tanınma Rabbim süreci, ya. olgunlaşma süreci, hazırlık sürecinin birer parçası. Bu üçüncü hadisede olduktan sonra asıl mesele oluyor. O da şu, bir anda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yalnızlığı sevmeye başlıyor. Yalnızlık bana sevdirildi diyor yani kendisi bu işin içinden gelen bir duyguyla olduğunu biliyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun üzerine Hira mağarasına gidiyor. O dağın adı aslında Hira'dır. Sonra biz oraya Nur dağı diyoruz vahiy oraya nazil olduğu için karışmaması için de Cebel-i Nur gari Hira diyoruz aslında cahiliye Arapları oraya Hira diyorlar. Hira'nın kelime manası teharri, arayış demek. Buradan da bir hmm. şeyi anlıyoruz aslında Hanifler o dağda bir şeyler arıyorlar. Allah Resulü o dağı nereden biliyordu? bunu siyer kitapları içerisinden araştırdığımızda birkaç tane alternatif geliyor önümüze. Birisi çobanlık yaparken rastlamış olabilir o mağaraya öyle zihninde kalmıştır. Böyle de zaten rivayetler var. İkincisi Hanifler Ramat ayında Ramazan'da oraya İnziva'ya giderlerdi. Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalib'in de gittiğine dair rivayetler var. Hmm. Efendimizin amcası Zeyd İbn-i Amr'ın da gittiğine dair rivayetler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu onlardan öğrendi. Her neyse sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 35 yaşından itibaren yalnızlığı sevdirilen birisi olarak artık insanların içerisinden çekiliyor. Hira'ya Ramat ayında orada farklı bir mesele için gitmeye başlıyor. Ne yapıyor hocama? Aynı soruyu soruyor Ayşe anamız. Ya Resulallah ne yapıyorsun? diyor. Ortada vahiy yok, Kur'an yok, bir ibadet yok. Sen ne yapıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tehennus yapıyorum ya Humeyram diyor. Tehennus nedir? Buna Bedrettin aynı bizim meşhur alimimiz çok ciddi üzerinde durmuş tehennuf olabilir diyor yani haniflik yapıyor diye bir hmm. anlam veriliyor ama biz biraz daha işin içerisine girdiğimizde aslında tam da söyleyeceğimiz şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir varlık sancısı çekiyor. Kavminin yaşadığı dinden rahatsız ama ne yapacağını da bilmiyor. Atası İbrahim'in tevhid üzere yoğurduğu Kabe'de hakim, her türlü ahlaksızlık var, adaletsizlik var ama nereden başlayacağını bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Onun için 40 yaşına kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirisine bir itirazda bulunmadı. Kendi rahatsızdı ama bu rahatsızlığını dile getirmedi. Hiç onlarla cedelleşmedi tartışmadı yaptıkları yanlışlara dil uzatmadı evet, evet. yani mesela böyle bir şey olsa ya senin gençlikte de zaten rahat durmuyordun falan filan derlerdi öyle bir durum söz konusu yok içinde inanılmaz fırtınalar kopuyor sallallahu aleyhi ve sellemin ama bir şey yapmıyor 35 yaşından itibaren gidiyor Hira'ya çekiliyor mağaraya ve orada tefekkür yapıyor orada sancı çekiyor oradan kabe izliyor orada farklı bir ruh haliyle gelecek işte bir rahmeti ilahinin oluşması için dua dua yakarıyor ama başka bir türlü bir şey de yok orada bir müddet kalıyor geliyor gidiyor tekrardan bir daha geliyor ve bu süreç ta 38 yaşına kadar devam ediyor. 38 yaşına gelince daha da yalnızlığı sevmeye başlıyor. Bu sefer o son 2 senenin neredeyse 6 ayını Hira'da geçiriyor. İnmek sizin mi hocam? Mesela gidiyor 10-15 gün. Geliyor bir daha. Ve bunların her birinde yanındadır Hazreti Hatice anamız. Kınamıyor onu. Ne yapıyorsun demiyor. Yav yeter demiyor. Azık hazırlıyor. Bazen meysereyi gönderiyor. Bazen kendisi gidiyor. Bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan baktığında o zaman evler binalar yok birazdan göreceğiz hı hı. resimleri gelişini görünce aman yorulmasın Hatice buraya kadar çünkü Hatice anamız o günlerde 55 yaşlarında 54 yaşlarında aman yorulmasın ki çıkmıştır da Hatice anamız Hira'nın tepesine kadar aman yorulmasın diye aşağılara iniyor İcabe mescidi diye daha sonradan oraya bir mescit yapılıyor o yol güzergahında. Orada bazen geceliyorlar beraberce. Haşpaspa Baş ne kadar, kadar güzel. Kalıyor. Niye oraya icabe mescidi deniyor biliyor Neden musunuz? Neden efendim? Bazıları dua ediyor orada dualarının kabul olduğuna şahit oluyorlar. Orası bereketli bir mekan. Yani onun için oraya mescidi icabe deniyor. Allah oradaki dualara icabet ediyor, icabet ediyor diye bu tecrübeyle olduğu için daha sonradan böyle bir unutmayın dostlar yapılır. yolunuz düşerse inşallah her birinizin i̇nşallah yolu düşer aklınızda bulunsun. Aynen orası güzel bir yer. İşte Hatice annemiz özellikle bu süreçte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme destek olması her türlü bu noktada efendimizin ihtiyaçlarını giderme adına ona yardım etmesi. Çünkü efendimiz artık ticaretle uğraşmıyor o süreçte. 35'ten sonra bitti artık iş ve bambaşka bir süreç başladı dediğimiz gibi. Onun için oradaki desteği inanın ki vahyin nazil olunduğundaki desteği kadar önemli bir destektir. Belki de aleyhissalatü vesselam efendimizin vahyi aldığı zaman Vardığı adresin Hazreti Hatice olmasının öncesinde gördükleriyle ale kadar vardır. Hmm. Bu yükü taşısa taşısa Hatice taşır benimle beraber diyor. Peki hocam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bu süreçte bir beklenti var mı? Bir şey olacak? Yani bir, bir yere doğru bir gidiliyor. Bek, bir beklentiyle mi çıkıyor ya? Şöyle yani ille de bir şey olacak diye ha, değil ha. ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeylerin ayak seslerini hissediyor. Hele son altı ayda artık ağır rüyalar görmeye başlıyor daha farklı bir aleme kapılar açılıyor, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir büyük hadiste olacak bir şeyler olacak ama ne, ama olacak? ne olacağını evet. bilmiyor. O bilmediği için zaten Cebrail'i karşısında gördüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sarsılıyor. Evet. Yoksa eğer öyle bir beklenti olsaydı, aa hoş geldin Cebrail ben de seni bekliyordum, bekliyordum derdi. yani. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de hiç öyle bir ruh hali yok, böyle bir beklenti de yok. Şimdi o mağaraların görelim. ve şeyin, Hira'nın resimlerini bir görelim. görelim. Bakın burada iki tane resim var. İnsanlar da oraya doğru gidiyorlar. İnşallah Cenab-ı Hak bizlere de yeniden tekraren nasip etsin. Amin. Gitmemiş kardeşlerimize Amin. nasip eylesin. Mekke'ye yaklaşık 6-7 kilometrelik bir mesafe Hira. O ölçümlerde farklılık olduğu için hı hı. biraz kilometreler farklı söylenebilir. Dağın yüksekliği de 621 metre. Tamam böyle normal bir çıkışla 45 dakikada falan çıkılabiliyor. En tepesinde mi efendim mağara? Mağara bakın ikinci resimden görelim tam üst tarafta insanların varlığına şahit oluyoruz. Evet. Tepeye çıktıktan sonra biraz aşağıya doğru iniyoruz. Ha. Ya aşağıya doğru inişte de zaten mağarayı görüyoruz. Tamam. Şimdi diğer resmi görelim mağarayı daha yakından görmek için. Evet burada bakın birisi boş birisi dolu insanlar. Zaten oraya girmek için baya bir çaba sarf ederler çok da kalabalık olur hı hı. ama o gün o mağarada kimse yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o birinci resimde gördüğümüz mağaranın içerisinde günlerce, gecelerce kalmıştır. Yani buraya gittiğiniz zaman o taşların bir dilini duymak gerekir. Sadece mesele oradaki coğrafyaya gidip ziyaret etmek değil. İnanın ki oradaki birçok şeye neler neler şahit olmuştur. Cebrail'in defaatle gelip gittiği yerdir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz sadece ilk vahiy alıp Hira ile irtibatını kesmiyor. Sonra yine gidip geliyor Hira'ya bir müddet daha. Artık bundan sonraki süreçte davet başlayınca iş farklı bir merhaleye geliyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli gidip geldiği bir yer olarak orayı bilmek lazım. Hı hı. Bir diğer resme geçelim bakın buradan da Kabe'yi görüyoruz görmemiz lazım ama göremiyoruz ne, ne yazık, yazık ki. ki. Ne yazık. Mesela ilk resimde o görünen kule işte orası zaten Kabe hı hı. aleyhissalatü vesselam Efendimiz mağaranın ucundan baktığında manzarası bu. Kabe'yi görüyor ha. o zaman. Şu anda biz bunu görüyoruz ama Hı. o gün binalar falan olmadığı için çok net bir şekilde Kabe görünüyor. Kabe görünüyor. İkinci resimde mağaranın üst tarafını biraz daha yakın bir biçimde görmüş oluyoruz. Evet. Şimdi niye Hira Niye dağ? Niye dağ? Diğer evet. peygamberlerin hayatında da çünkü yani öyle bir dağ bir şey. metaforu var. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy evde gelseydi daha böyle zahmetsiz, daha rahat bir ortamda, hmm. insan mesela ağır bir yükü aldığı zaman biraz daha rahat olmasını ister. Koşulları. Neden orada? Ha. Bu soruyu cevaplamak için böyle bir geçmiş peygamberlere de baktığımızda hemen hemen birçok peygamberin hayatında dağı görüyoruz zaten. Aslında Adem aleyhisselam da dağla başladı evet. işte Arafat dağı, evet. Nuh aleyhisselam Cudi'de, Aynen. Hazreti Musa Sina dağında, Turi Sina'da, evet. 17 tane Beni İsrail'in peygamberi Kudüs'teki Zeytin Dağı'nda ila ahir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da. Dağ insanların içerisinden çekilmenin adıdır. Dağ böyle insanların o meşgalesinden uzaklaşıp insanların yaptıklarını tefekkür etme adına insana imkan sağlayan bir zemindir. Biz de çoğu zaman bunları yaşamışızdır aslında insan böyle biraz daha ufkuna doğru yolculuk etmek isterse durması gerekir ve mümkün mertebe biraz o hayatın teşgalesinin dışına çıkması gerekir, e o gün şehrin içerisindesiniz siz bir sürü o geliyor o gidiyor hanım çocuk şu bu falan filan siz hayatın içerisine çekiliyorsunuz böyle semanın o güzelliğine şahit olma adına biraz daha tefekkürünüzü derinleştirme adına bir zemine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu zemini dağdan daha iyi size verebilecek bir mekan yok. Hmm. İkinci bir şey daha var bakın dedik ki 621 metre yükseklikte biz bile çıktığımız zaman yoruluyoruz. 45 dakikada hiç böyle korku şühe yok, bir şey yok. Sohbet de çıkıyoruz ama çıkana kadar da epey bir yorgunluk hissediyoruz. Niçin biliyor musunuz bütün bunlar? Allah bedel ödettiriyor o hazırlık için. Çok ağır bir yük yükleneceksin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için iradenin çok güçlü olması lazım. Eğer sen iradeni güçlendiremezsen bu ağır yükün altında ezilebilirsin. Kalırsın altında. Bu büyük bir yük ve ağır bir söz. قَوْلًا sakıyla diyecek Kur'an çok ağır bir söz. Bu ağır sözü yüklenebilmek için daha kadar sağlam olman lazım. Ya. Daha kadar bu işi taşıyabilecek şekilde hazır olman gerekir. Eğer bu noktada bir acziyet yaşanırsa Allah korusun. Zaten Allah gönderdiği peygamberlerinde bu acziyeti bilse o vazifeyi onlara taşıtmaz. O ayrı bir mesele ama dedik ya hazırlık süreci, o hazırlık sürecinde Cenab-ı Hak o peygamberini, o elçisini, o ağır yükü taşıyabilecek bir şekilde hazırlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hazırlanmış bir biçimde Hira'da o büyük buluşmayı bekliyor. Şimdi Mekke hazır. El emin vasfı hazır. hazır, o çileli bekleyiş hazır, evet. o bedeller hazır iniş çıkışlar ve kainat beklemekte. kainat beklemekte, beklemekten dolayı sinesi çatlamış dünyanın. Evet. Hazreti İsa'dan beri susmuş vahiy, insanlar vahye susamış gelen vahiy tahrif olduğu için insanlar nasıl ibadet edeceğini bekliyor. Bütün meseleyi, varlık hepsi nefeslerini tutmuşlar o büyük buluşmayı o büy bekliyorlar. Meseleyi bilen alimler, Hristiyan alimler, Yahudi alimlerin de gözü burada. burada Nereden ne haber gelecek evet, acaba diye ve nihayet büyük ve buluşma. Büyük buluşma nasıl oluyor hocam? Şimdi çok güzel bir biçimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o anlarına şahit olanlar bize orayı anlatıyor. Bu çok önemli o bir şey. O ana şahit olan kim ki hocam? O, o ana şahit olan Allah Resulü. Allah Resulü Hatice anamızı anlatmış. Hatice annemiz başka bir sahabi anlatmış. Hı. Başka bir sahabi de Ayşe anamızı anlatmış. Tamam. Ayşe anamız yine geldi karşımıza. Ayşe anamız da anlatmış. bu de almış bu hadisi. Bed-il denilen bölüm vahyin başlangıcının ilk hadisi olarak koymuş. En uzun hadislerden bir tanesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz başından geçen her şeyi en ince detayına kadar anlatıyor. Biz biraz meseleyi anlayabileceğimiz şekilde özetlemeye çalışalım. Tamam. Şimdi aylardan hangi ay? Ramazan. Günlerden pazartesi, gecelerden Kadir gecesi bunların hepsi sabit. Evet. Ve bir anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısında Cebrail'i görüyor. Hangi surette? Bir insan suretinde görüyor. İnsan suretinde. İnsan suretine görüyor ilk vahyin buluşma anında. Ali vesselam ve efendimize Cebrail aleyhisselam ikra diyor. Oku. Ali serrat ve efendimiz diyor ki ma ene biqari. Ben okuma bilmem diyor. Alıyor melek sıkıyor efendimizi öyle bir sıkıyor ki kemikleri birbirine girecek. Bu sıkmanın neden olduğunu da şimdi anlayacağız. Bırakıyor bir daha ikra diyor. Efendimiz bir daha ma bir gari ben okuma bilmem diyor. Aslında Cebrail'in elinde yazılı bir metin yok bir şey getirmemiş. Oku derken neyi okuyayım diye sorması lazım aslında Cebrail'in. Bir melekle konuştuğunun farkında mı Allah e, Resulü Aleyhisselam? Ha yani, yani normal orada. bir insan sanmıyor yani. Orada onu ha. onu bir insanın söyleyebileceği bir ha. durum tamam. değil zaten. Yani olağanüstü bir, şey bir şey olduğunu farkında. Olağanüstü bir şey olduğunu farkında. Melek de biliyor onun okuma yazma bilmediğini ama başka bir şey var meselenin zaten özünde. Ve üçüncü kez alıyor, sıkıyor öyle ki böyle kemikleri birbirine girecek vaziyette bırakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma ene biqare diyor yine. Cebrail bu sefer kendisi başlıyor okumaya. Onun öncesinde Allah Resulü ne okuyayım diye sormuş. Cebrail onun üzerinden başlamıştır ayetleri okumaya. Cebrail'in okuduğu ayetler dün bizim verdiğimiz ödevlerdi. Neydi ayetler? İkra. Bismi Rabbi ki alazi halak, al insan min alak. İkra, ve Rabbu alakrem, alazi allem bil kalem, allem insane insan maalem yalem. Muhteşem ayetler, ayetleri de görüyoruz şimdi. Muhteşem ayetler, muhteşem mesajlar. Burada bu ayetler okunduğu andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ayetlerin verdiği mesajların üzerinden farklı bir alemde, farklı bir alemde. Şimdi burada bir virgül koyacağız. Tamam. Biraz ayetlere dönelim. Ayetler önemli. Dönelim efendim. Büyük ihtimalle kardeşlerimiz baya baya ödevlerini yaptılar, yaptılar çalıştılar, hocam. okudular, tefsirlere baktılar. Bazı şeyleri fark etmişlerdir. Ne gibi? Mesela birinci olarak fark ettikleri bir şey. İslam'ın ilk emri oku değil, bunu fark etmiş olmaları lazım. Bize ayet ikra demiyor. Ne diyor? İkra bismi rabbikellezi halak diyor. İslam'ın ilk emri yaratan Rabbinin adıyla, adıyla oku. Eğer Allah adına okursan okumanın bir anlamı var. Yaratan Rabbinin adına ve namına okumadıktan sonra o okumak okumak olmuyor. Asıl İslam bizden istediği emir budur. Bir kere bizim bunu çok iyi fark etmemiz lazım ki ayetleri çok doğru anlayalım. Birinci ayetten biz bunu anladık. Sonra ikra bismi rabbikellezi halak yaratılışa bir işarette bulundu. İlk ayet namazdan bahsetmediği, ilk ayet ahlaktan bahsetmediği, ilk ayet başka bir ibadetten bahsetmediği, ilk ayet sen peygamber seçildin diye Allah Resulüne peygamber seçildiğine dair bir mesaj vermediği ilk ayet işte dünyanın varlığın şuyun bunun halinden bahsetmedi. bunları söyledi. İsa aleyhisselamdan beridir susan vahiy konuşuyor ve ilk konuştuğu zaman da ikra bismi halak diye konuşuyor. İnanın böyle saatlerce bunun üzerinde durmamız gerekiyor bizim, ayetlerden şimdi bir daha bir şey anladık bu kadar ilk ayetler ilme vurguda bulundu ikra bismi lezi halak dedi, halak alinsana min alak dedi, bir daha ikra dedi ikra varabbukal ekrem ellezi alleme bil kalem sen, kalemle, kalemle yazmayı, yazmayı öğretti. Allemel insane ma'lem ya'lem. İnsana bilmediklerini öğretti. Her birisinde o beş tane ayette ilmin aletlerine ve ilmin anlamlarına ait altı tane ifade var ayetin içerisinde. Ne söylüyor Allah aşkına Bekir kardeşim bu? İlim çok önemli bir şey. İlim yoksa eğer imanda yok. İmanın ilk basamağıdır marifet. Dolayısıyla bunu söylüyor. Bugün de cihadın en büyük aleti, en büyük aracı ilim, ilme vurguda bulunuyor. Dolayısıyla bugün eğer İslam ümmeti 14 asırlık süreci içerisinde ilim noktasında zirveleri zorlamışsa bu zirveleri zorlama meselesi öyle kendiliğinden olmuş bir şey değil. İlk inen ayetlerin verdiği mesajlar gölgesinde olan bir şeydir ve oradaki o mesajların her biri aslında yaratılışa ait, aslında bu işin mahiyetine ait, aslında ilme ait, ilmin mahiyetine ait, ilmin edav edavatına, araçlarına ait birçok şeyi söylüyor. Yani biz o ayetlerin üzerinde saatlerce konuşsak İnanın ki birçok şeyi konuşmuş ve nazara vermiş oluruz ama kardeşlerimizin okuduklarını düşündüğümüz için inşallah o tefsirlerdeki bilgilere onları havale ediyoruz. Sarıldı okudu kendisi, okudu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle farklı bir halde alnından terler akıyor dışarıya çıktı kendisi o İran'ın dışına. Çıktı ama her taraftan ses geliyor. Esselamu aleyke ya Rasulallah. Her taraftan sesler geliyor böyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir beşer olarak inanılmaz derecede bir sarsıntı içerisinde. Ve o anda semada bir hareketlilik oluşuyor. Bir semaya kaldırıyor başını ne görsün? Cebrail Asli suretinde. Gerçek sureti. Gerçek suretinde böyle semayı kaplamış vaziyette. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir korku içerisinde. Çünkü Cebrail'in o asli sureti bambaşka iki kez görmüştür asli suretinde bir orada bir Miraç'da. O hal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi titretiyor. Böyle Efendimiz aleyhissalatü Vesselam'da farklı bir hal oluşuyor ve Efendimiz sığınacak bir liman için aşağıya doğru gidiyor. Gidiyor ama aşağıda onu bekleyen dört tane adres var o dört tane adresten üç tanesini geçecek, bir tanesine gidecek. Hangi adresler var? Dost olarak Ebu Bekir var, Ebu Bekir'e gitmiyor. Bir din alimi olarak Varaka var, Varaka'ya gitmiyor. Amca olarak, evet. aile büyüğü olarak Ebu Talip var, Ebu Talibe gitmiyor, Hatice'ye gidiyor. Anh. Niye Hatice? Çünkü Hatice'den başkası onu asla teskin edemez. O anda bir liman lazım. Hatice'nin yüreği lazım. Hatice'nin şefkat dolu bakışları lazım. Hatice'nin sorgulamadan, yargılamadan istenilen şeye icabet edecek bir duruşu lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bütün bunların hepsinin Hatice'de olduğunu bildiği için koşa koşa gidiyor Hatice'ye. Kapıyı çalıyor, kapı açılıyor. Efendimiz böyle ter kar, kan içerisinde zıngır zıngır titriyor ve dilinden tek bir cümle zemmiluni zemmiluni Ört. beni örtün beni örtün. Ne yapıyor Hatice anamız? Söylenen yapıyor. Bir cümle söylemez mi insan ya orada? Ne oldu sana? Niye bu hal? Hiç bunlar yok. Efendimiz biliyor ki orada sözün kaldırılabileceği bir zaman değil. O anda yapılacak şey Allah Resulü bir şey istiyor, yapılacak şey o anda o istenenin yerine getirilmesi. Hatice anamız uzatıyor efendimizi örtüyor üstünü başucunda duruyor dakikalar ne kadar sonra Allah Resulü sallallahu ve sellem kendine geliyor Efendimiz başından geçenleri anlatıyor. Korkuyorum Hatice diyor. Korkuyorum diyor. Bu cümleleri duyduğu zaman Hatice anamız Size geçen programlardan havale ettiğimiz bunu ilerleyen bölümlerde söyleyeceğiz tekrar demişti. Evet. Hocamız o cümleyi söylüyor. Buyurun. Hacer anamızın diliyle duyulan cümle şimdi Hatice anamızın dilinde. Korkma efendim Allah seni zayi edecek değildir. İşte bu söz ne kadar büyük bir söz. Bu söz o fırtınaları dindirecek bir söz. Boşuna demiyoruz liman Hatice limanı olunca ancak orada nübüvvet sahilini bulabilir. Nübüvvetin o ağır yükü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi titrettiği bir anda Hatice anamızın o engin şefkati, o söylenen sözü anında icabet edişi ve o anda o söylenen hale uygun bir biçimde karşılıklar vermesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğindeki fırtınaları dinliyor. Aslında ne kadar sevsek az, ne evet. kadar muhabbet duysak az Hatice az, annemize az, az, bütün az. yaratılmışlar adına ondan sonra gelecek bütün ümmeti Muhammed adına bir anne şefkati ya, gibi teselli ya. ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı. Bu şeref bütün müminler içindir ama özellikle hanımlar içindir. Ya öyle bir şeref ki Hatice anamızın yaptığı ilk olmanın ayrıcalığını kimselere kaptırmadı. Ya. Hele bakayım ne olacak sonra ben de görelim, dahil asla, olurum öyle bir şey yok asla, anında korkma asla. efendim Allah seni zayi edecek değildir diyor korkma ve ondan sonra asıl sözler geliyor. Mesela niye seni zayi etmeyecek? Sen gittin Hira'da ibadet ettin, şimdiye kadar putlara tapmadın, şöyle bir hay hay şey yaptın, ibadet ettin, böyle böyle bunlar değil, bunlar değil. Söylediği cümlelerin hepsi nedir biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır. Çünkü sen sözün doğrusunu konuşursun. Çünkü sen akrabalık bağlarına riayet edersin. Çünkü sen yetimlere sahip çıkarsın. Çünkü sen emanetlere riayet edersin. Emanetlere sadık davranırsın. Çünkü sen hakkın ikamesi için çalışır. Hakkın yanında yer alırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Allah'ın niye zayi etmeyeceğine dair söylediği cümleler bunlar ve bu cümlelerin her bir tanesinde Muhammedi ahlakın o ahlaka canlar feda, o Muhammedi ahlakın göstergeleri var ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylenen bu sözlerin her biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biraz rahatlatıyor. Buradan sonraki süreç için iki tane rivayet var, bir rivayet Hatice anamız diyor ki ben bir gideyim amca oğlu Varaka'ya bir anlatayım. Gitmiş anlatmıştır. ikincisinde efendimizi götürmüştür. Diğer rivayette direkt alıp efendimizle beraber gitmişlerdir. Alıp efendimizle beraber Varaka'ya gidiyorlar. Niye Varaka? Varaka bir din alimi. Evet. Çok iyi bilir bu işleri. Geçmiş vahileri bilir. Bir müddet önce İncil'i Süryanice'den Arapçaya çevirmiş öncesinde bir Hristiyanlığa ait ilgi duymuş sonra Hanif olmuş oradaki sıkıntıları da görünce o da gelecek son elçinin ayak seslerini duymuş ve beklemeye başlamış. Bir şeyler olacağına dair işaretler almış. Bu işaretlerin bazılarını da amcasının kızı olan Hatice anamızla paylaşmış. Allah Resulü'nde olan biten bazı şeyleri o da görmüş. Bir şeyler var ama ne olacağına dair bir beklenti içerisinde bütün bu bilgileri de Hatice anamızla bildiği için gel benim amcaoğluna gidelim diyorlar. Yaşı o günlerde 80'in üstünde olan Varaka'ya doğru gidiyorlar. Varaka diyor anlat bakayım kardeşimle ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başlıyor anlatmaya biraz önce Bukhari'den duyduklarımızı anlatıyor. O yaşlı zat bir anda ayağa kalkıyor heyecanlanıyor, gençleşiyor adeta subuh subuh diye haykırıyor. Bir başka rivayette Kudüs, Kudüs diye haykırıyor yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerini zikrediyor. Vallahi sana gelen o melek daha önce Musa'ya gelen Namus ekberdir. İsa'ya getirden vahiy getiren melek neyse sana da gelen odur. Namusu ekber demek emin güvenilir elçi demektir. Namusu ekberdir sana o gelen ve sen gelecek son peygambersin. Buradan sonra Varaka'nın söylediği bir cümle var ki Bekir kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sarsılıyor o cümlede. Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor, efendim? diyor ki ah o gün genç olsaydım. Kavmin seni buralardan sürüp çıkardığı gün ben de senin arkanda yerimi alsaydım. Evet heyecanlı. Ben hocama ara ara söylüyorum diyorum ki hocam su için, çay için birazcık daha ama <gülüyor> mesele şey bir mesele böyle insanın yüreğine dokunan bir mesele hal böyle olunca da insan o heyecanla. Allah sizden razı olsun hocam genç olsaydım da kavminin seni bu toprakla Seni topraklarla... buralardan sürüp çıkardıkları geride ben de senin yanında yer alsaydım. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu evet. sözün evet. iki üç tane anlamı var. Hı. Bir anlamı şu ki diyor ki aslında senin yaptığın mesaj, risalet vazifesi rahatsız edecek onları ve bu rahatsızlık onlarla seni karşı karşıya getirecek. Evet. İkinci verdiği mesaj aslında Varak'a iman ediyor. Varakan o sözleri iman sözleridir. Çünkü ben eğer genç olsaydım ne yapacaktım gene alacaktım tabii. ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha sonra diyecek ki Varaka mümindir. Mümin olarak vefat etmiştir. Cennette Allah ona şöyle köşkler vermiştir. Onun imanını dile getirmiştir. Dolayısıyla biz Varaka'yı andığımızda mümin bir insan olarak anıyoruz. İlk müminlerden biri olarak anıyoruz. Radiyallahu anhu diye Adının arkasına o cümleyi ekleyerek anıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Olmuş Ama orada söylenen o söz Risalet davasının ahlakını ve ilkelerini ortaya koyuyor. Aslında söylenen o söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına ileride gelecek her şeyin Hadercisi. habercisi. Ve orada Efendimiz diyor ki kavmim beni sürüp çıkaracak mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şaşırıyor çünkü 40 yaşına kadar hiçbir sorun yaşamamış problem beni yok. severler bana elemin derler bana bu kadar saygı gösteren el üstünde tutan tabir caiz ise bunlar mı bana bunu yapacak ama varaka bu işi bilen birisi daha önce peygamberlerin ne yaşadığını, ne yaşadığını çok iyi biliyor amcam bunu oldu. O peygamberlerin her biri bu işi yaptıklarında kavimleri tarafından böyle böyle işler başlarına geldi. Senin de başına bu gelecek. Hatice annemiz de duyuyor bunu duyuyor yani. bunu. Bunları duyulur ve bu so sözler sarsıyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işin tabiatında bunların olduğunu görünce artık yapacak bir şey yok. Varaka'nın o sözlerinden sonra da dönüp tekrardan eve geliyor. Günlerden neydi o gün? pazartesiydi ertesi gün salı günü Cibril-i Emin yine geliyor eve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alıyor Mekke'nin dışında Ebu Dup Vadisi denilen bir vadiye götürüyor. İzle beni diyor ey Muhammed, ey Resul, Resulüm izle beni diyor bakışlar Cebrail'in üzerinde. Cebrail topuğunu vuruyor oradan bir su fışkırıyor ve Cebrail abdesti öğretiyor sallallahu aleyhi ve selleme ilk abdest talimidir. Bakın biz abdesti maide süresinden okuyoruz yıllar sonra ama vahiy olarak ve vesselam efendimize geç gelmiş olsa bile abdest fiili olarak Cebrail'in refakatinde ve rehberiyetinde ilk günlerde girmiştir gündem'e. Hmm. Ali Serat efendimiz de onun gibi abdest alıyor. Sonra orada 2 rekat namaz kılıyor böylelikle nübüvvetle birlikte o iman mücadelesiyle birlikte namaz da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına girmiş oluyor. Şimdi anladınız mı niye her ekrana çıkan her kitap okuyan her din alimi namaz illa namaz illa namaz diyor. İmandan sonra Allah rızası için en büyük bakın ilk Efendimiz aleyhisselatü vesselam ilk vahye muhatap oluyor hemen ertesi gün namaz başlıyor ne kadar önemli olduğunu Özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Burada bir şey daha anlamamak lazım. Kardeşlerimizin bunu fark etmeseleri lazım. Biz külfet olarak anlıyoruz namazı. Ama o namaz Allah Resulü'nü ferahlatan ve ona dayanak olan bir şey oluyor. Evet. O namazla aslında güç buluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatına namazın girmesiyle beraber Risaletin o ağır yükünü aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha farklı bir biçimde taşımaya başlıyor. Evet. Getiriyor eve evde ilk kez namaz kılan yine ilkliği hiç kimseye kaptırmayan Hatice anamız oluyor. Hatice anamız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında beraberce ilk kez namaz kılarak o evde namazın ne olacağına dair, nasıl olması gerektiğine dair oradaki fiili göstergeyi ortaya koyuyor. Peki o namazları ilk izleyenlerden birisi kim oluyor? Hazreti Ali efendi, 10 yaşındaki Ali oluyor. Ali o namazdan etkileniyor. Hazreti Ali'nin Müslüman oluşu da çok güzeldir birkaç tane farklı rivayetle anlatılır gelip Efendimiz'e soruyor diyor ki ne yapıyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de anlatıyor hemen iman etmiyor Ali biraz düşüneyim diyor. Gidiyor ölçüyor biçiyor bazı rivayetlerde bir babama danışayım diyor. Sonra diyor ki Allah beni yaratırken babama mı danıştı ki ben de ona kulluk için babama danışacağım. Tekrardan dönüyor efendimize yine iman etmiyor. Ali bu Ali. Ali daha sonra ne diyecek? Gaybın perdeleri açılsa, yakinim artmaz, hiçbir şey değişmez diyecek. O Ali orada diyor ki sen dün bir şeyler anlatmıştın bir daha anlat diyor bana. Bir daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dinliyor böylelikle Ali'de iman ediyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hatice annemiz hangi anda iman ediyor? İlk anda. Yani beni örtün deyip de olayları anlattığı anda mı? Anda ikrar ediyor. Onun peygamber oluşunu tasdikliyor ve böylelikle Hatice annemiz ilk mümin olarak, ilk mümine olarak tarihe geçiyor. Tabii biz sonra bunu biraz formüle etmişiz. Nasıl? Kadınlardan ilk mümin ha, Erkeklerden. Hatice. Çocuklardan. Çocuklardan ilk mümin. Hazreti Ali kölelerden ilk mümin Zeyd, Zeyd bin Harise, Harise erkeklerden hür erkeklerden Ebu Bekir. ilk mümin de Hazreti Ebubekir ama gözden kaçmasın o gün evde 3 tane kız var Evet. Zeynep anamız o günlerde evli ve dışarıda Rukiye var Ümmü Gülsüm var 5 yaşındaki Fatıma Fatma. var bunların Müslümanlığına dair bilgi vermez bizim siyer kaynaklarımız ama belli ki Müslüman olmuşlar. Çünkü hmm. ilk günde hiçbir şekilde bir itiraz yok yani o noktada hmm. farklı bir şey yok eve iman girdiği andan itibaren o evin kızlarının iman ettikleri muhakkak ki zaten sonraki süreçte onu biliyoruz. Şimdi orada ilk namazda gündeme geldiği zaman o namazın arkasından Hazreti Hatice'nin o namaza eşlik etmesi, Hazreti Ali'nin de o namaza eşlik etmesi artık nübüvvet evinde imanla birlikte o büyük ibadetin başladığını görüyoruz. Zaten zaten biz namazın tarihçesine ait bilgileri zaman zaman yeri geldiğince değindiğimizde göreceğiz nübüvvetin ilk günlerinde iki rekat sabah iki rekat akşamdır namaz sonra gece namazları da gelecek hı hı. daha sonra Miraç'la birlikte beş vakit namaz Müslümanların gündemine girmiş olacak ama özellikle o ilk günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için müthiş bir teselli kaynağıdır namaz, hele gece namazı. O gece namazları farklı bir biçimde aleyhissalatü vesselam efendimizin ve tabii ki ona iman eden o ilk müminlerin dünyasında yer alacak hadiselerden olacak. Şimdi biz buradan sonrası için bir rivayet aktaralım. Herhalde yavaş yavaş Bitiyor sonlarına hocam. da geleceğiz. O rivayetin üzerinden biraz bazı şeyleri tefekkür edelim. Hz. Abbas'la beraber Afif İbni Ömer el-Kindi isimli bir tüccar oturmuşlar Kabe'yi gören bir yerde bir şekilde çevreyi seyrediyorlar. O anda Efendimiz, Hz. Hatice ve Hz. Ali Kabe'ye doğru geliyorlar, Kabe'nin önünde duruyorlar ve orada namaz kılıyorlar. İlk kez o ibadete o namaza şahit olan Afif İbni Ömer Abbas'a dönüp soruyor diyor ki tanıyor musun bunları ya? Bunlar ne yapıyorlar? Abbas diyor ki tanıyorum tabii o öndeki benim yeğenim Muhammed, onun arkasındaki onun hanımı Hatice o küçük olan da benim diğer kardeşim Ebu Talib'in oğlu abi. Ne yapıyorlar bunlar? Valla kardeşimin oğlu kendisine peygamberlik geldiğini söylüyor. Yaptıkları o ibadette namaz, namaz diye bir ibadet onu yapıyorlar. Perde burada kapanıyor. Aradan yıllar geçiyor, Aradan Mekke fethediliyor. Aradan yıllar geçiyor, Mekke fethediliyor, Afif İbni Ömer el-Kindi gelip iman ediyor. İman ettikten sonra başlıyor ağlamaya. başlıyor ağlamaya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hmm. ey Afif diyor niye ağlıyorsun ya? İman en büyük mutluluk. Sen şu anda sevineceğin yerde neden bu gözyaşları diyor? Bir bilsen ya Resulallah ben ne kaçırdım? Ya. Bir bilsen ben ne kaçırdım? Tabi efendimizin o ilk sahneden haberi yok anlatıyor başından geçenleri eğer diyor ben o gün iman etmiş olsaydım ben şu anda Ebu Bekir'in yerindeydim yeah. ama ben o gün gafil davrandım kaçırdım treni Allah'a şükür şimdi iman ettim ama orada ben ilk olma ayrıcalığını kaçırdım yeah. Bu o kadar önemli bir şey ki bizim için de bazen fırsat gelir böyle önümüze, hayır adına, güzellik adına, iyilik adına o andadır aslında yapılması gereken, İş farklı bir noktaya taşındığı zaman gelenler, gidenler, yapanlar, edenler çok olur ama böyle taş gelip tam böyle noktaya dayandığı anda orada gösterilecek aslında ki aslında tavırdır asıl olan ya. onu yapabilmektir işte iş zaten Ebubekir de onu yaptırdı radıyallahu anh evet. hiç kimselere kaptırmadan Acaba ilk olma demeden, demeden ve hep bunu devam aynen ettirdi. İlk olma ayrıcalığını kimselere kaptırmadan bu noktada bir şey oluşturması budur zaten. <gülüyor> i̇şte orada Afif İbni Ömer'in o sözleri de bizim aklımızdan hiç çıkmamalı ve biz de hayırlarda ilk olma adına bir şeyleri ortaya koymanın mücadelesini vermeliyiz. Amin inşallah hocam. Allah bizi bundan ayırmasın inşallah. Amin, hocam iyi misiniz hocam? Elhamdülillah. <gülüyor> bir su için, çay için hocam peki. Allah sizden razı olsun hocam. Dostlar bugünkü mevzu bu kadardı. Elhamdülillah tam bir saatte yetiştirdik bugün konuşmayı. Ee, ne niyet ettiysek hepsini yetiştirmek nasip oldu elhamdülillah. Ee, yarın geceki bölümde inşallah vahyin ilk günleri ve nübüvvet evine etkilerini konuşacağız. Alt başlık olarak arka arkaya artık ayet-i kerimeler nazil olmaya başlıyor. Onların hikayesini dinleyeceğiz. Bir ödev daha verelim mi? Buyurun hocam. Çünkü kardeşlerimiz bayağı iyi çalışıyor. İstiyorlardı da hocam evet. Şimdi biz zaten ayetlerin ışığında gideceğiz. Hı hı. İkinci nazil olan grup ayet kalem suresinin ilk yedi ayeti. Hı hı. Kardeşlerimiz onun da bir okusunlar. Kalem suresinin? kalem suresinin ilk yedi ayeti. İlk yedi ayeti. İnşallah onunla da alakalı böyle tefsirlerde şurada burada. Beşi dün vermiştik. İki daha mı eklesinler yoksa 5 az... ayet tamam mı? kalem, Alak suresiydi özür dilerim. Tamam Şimdi yarınki ders Şimdi Kalem suresinin. Yarınki derste ben bir tablo getireceğim. Tamam. O tabloda göreceğiz zaten ayetleri. Tamam. Çünkü şu anda elimizdeki mushaf tertip sırasına göre. Hı hı. Tertip sırası başka, nüzul sırası tamam. başka. Nüzul sırası şahsiyet inşa ediyor hı hı. böyle adım adım aynen böyle bir kanefçe işler gibi böyle bir yere doğru götürüyor bizi. Onun için özellikle kalem süresini de ikinci grup ayet olarak okuyalım tamam, inşallah. Tamam inşallah ödev bu. Sonra bir de e, fetret-i vahiy günleri yaşanıyor, gelecek, gelecek. bir kesiliyor vahiy, ya, ne oluyor ya. o esnada Efendimiz Aleyhisselatü vesem ne yapıyor? işte Bütün bunları yarın konuşmaya çalışacağız şey inşallah. Olur. Sizden küçük bir istirhamım var lütfen videomuzu beğenin ki daha fazla insana ulaşsın. En azından bir çiçekle de olsa bir yorum koyarsanız çok sevinirim. Program esnasında buradan sizlere arz ettiğimiz o görselleri de hemen bu videonun altındaki linklerde bulabilirsiniz. Orada ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Rabbim bu anlatılanlardan hepimizi müstefit kılsın inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.